Ahmet Er Rufai Hazretleri, Hak yolcusunun düsturları. 40 Hadis 1. İmanın Tadı Abdülmuttalip oğlu Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İmanın tadını, Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak da Muhammed Aleyhisselam'ı seçen kişi tadabilir. 2. Akıllı ve zeki kişi Evsoğlu Şeddat Ebu Yala'nın rivayet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Akıllı ve zeki o kimsedir ki nefsine hakim olur ve ölüm sonrası için güzel ameller işler. Aciz de o kimsedir ki nefsini hevasının emrine verir ve Allah'tan kuru ve boş emellerinin usulünü bekler. 3. İslam, iman, takva Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İslam açıklıktır, aleniyettir, iman kalptedir, takvaysa buradadır. Resul aleyhisselam bu sözü üç defa söylemiş, takva buradadır derken eliyle göğsünü işaret etmiştir. 4- İki yüzlünün hali Allah ondan razı olsun. Ammar ibn-i Yasir'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Dünyada iki yüzlü, cehennemde ateşten iki dillidir. 5- Mü'min Kardeşine Yardım Enes bin Malik'in anlattığına göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Zulmeden de olsa, zulme uğrayan da olsa mü'min kardeşine yardım et. Bunun üzerine Enes bin Malik dedi ki zulme uğrayan mü'min kardeşime yani mazluma yardım ederim. Zulmeden mü'min kardeşime yani zalime nasıl yardım edeyim? Resul aleyhisselam buyurdular. Onun zulmetmesine mani olursun. İşte bu senin o zulmeden mümin kardeşine yardım etmen demektir. 6. Kabul olunacak dualar. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden dua eden biri duasının hemen peşinden acelecilik edip dua ettim fakat kabul olunmadı şeklinde şikayetçi olmadıkça duası kabul olunur. 7. Allah'ın sevdikleri ve sevmedikleri Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aziz ve celil olan Allah sizin üç çeşit amelinizden razı ve hoşnut olur. Üç çeşit amelinizden dolayı da sizden razı ve hoşnut olmaz. Yalnız O'na kulluk edip hiçbir şeyi O'na ortak koşmamanızdan razı ve hoşnut olur. Hepinizin birden O'nun kitabına sarılıp hiçbir suretle tefrikaya düşmemenizden razı ve hoşnut olur. Allah'ın Başınıza amir olarak tayin ettiği kişilere hak yolda nasihat etmenizden razı ve hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan ve ötekini berikini çekiştirmenizden hoşlanmaz. Çok soru sormanızdan hoşlanmaz. Malınızı çarçur etmenizden hoşlanmaz. 8. Haya İbni Şihab Zühri'nin Salim'den onun da babasından rivayet ettiğine göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsa uğramıştı. Bu sırada o şahıs haya hakkında kardeşine nasihat etmekteydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Haya imandandır." 9 Bazı müminlere Allah'ın lutfu Allah ondan razı olsun. Ebu Zergifari'nin naklettiğine göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlattı: Kıyamet günü bir kişi getirilir, vazifelilere hitaben denir ki, onun küçük günahlarını kendisine gösteriniz, gözünün önüne seriniz. Bu esnada büyük günahları ondan gizli tutulur, ortaya konmaz. Sadece küçük günahları ortaya dökülür ve kendisine hitaben denir ki, sen şöyle şöyle ameller işledin, falan falan günü şu amelleri işledin. O bunları ikrar eder, inkar etmez. Tam büyük günahlarının da ortaya dökülmesinden korktuğu bir sırada, Allah onun için bir hayır murad eder ve vazifelilere hitaben buyurur ki, onun her bir günahına karşılık bir güzel amel veriniz. O nail olduğu bu ihsana sevinirken bu esnada şöyle der. Benim daha bir takım günahlarım vardı. Onları burada göremedim. Ebu Zer der ki ben bu hadiseyi anlattıktan sonra Allah Resulü'nün gülümsediğini gördüm. Öyle ki bu esnada dişleri bile görünmüştü. Sonra Furkan suresi 70. ayeti kerimeyi okudu. İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. 10. Cennetin kapısı kime açılacak? Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kıyamet günü ben cennetin kapısına gelir, açılmasını isterim. Kapı bekçisi sorar: "Sen kimsin?" Ben derim: "Muhammed." Bunun üzerine bekçi de der ki: "Senden önce hiç kimseye açmamakla emrolundum." 11. Sadakanın Gölgesi Allah ondan razı olsun. Amir oğlu Ukbe'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Ahirette insanlar arasında hak alışverişi yapılacağı güne kadar kişi vermiş bulunduğu sadakaların gölgesindedir. 12. Merhamet Allah ondan razı olsun. Amr ibn-i Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Merhametlilere Allah merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhametli davranınız ki, göktekiler de size merhamet etsin. 13. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah ondan razı olsun. İbni Mesud'un anlattığına göre, bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi. Ya Resulullah, kişinin birilerini sevip de, onlarla beraber bulunamadığı ve onlarla birlikte haşredilemediği olur mu? Resul aleyhisselam ona cevaben buyurdular. Kişi sevdiğiyle beraberdir. 14. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Allah ondan razı olsun. Ömer İbni Hattab'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdular. Ameller niyetlere göredir. Her insan amelini işlerken neye niyet ettiyse ancak onunla karşılık görür, eline ancak o geçer. Bu yüzden kimin ki hicreti Allah'a ve Resulüne müteveccihse onun hicreti sonunda Allah'a ve Resulüne varır. Kimin de hicreti nail olacağı bir dünyalığa veya nikahlayacağı bir kadına ise onun hicreti sonunda eline ancak bunlar geçer. 15. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyeti. Harun Abdi'yi anlatır. Allah ondan razı olsun. Bir defasında biz Ebu Said el-Hudriye gittik. Ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bahsetmesini istedik. Söze başlayan Ebu Said el-Hudri, Merhaba, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyeti dedi ve bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletti. Benim vefatımdan sonra uzak ve yakın çevreden birçok kişiler gelerek benden ve benim sünnetimden sorarlar. Onlara, hayırlı öğütlerde bulununuz, hayırlar tavsiye ediniz. Harun Abdi der ki, Ebu Said el-Hudri, bizi her gördüğünde şöyle derdi, Merhaba, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyeti. 16. Rehber kabul edilecek büyükler. Allah ondan razı olsun. Huzeyfe'nin rivayet ettiğine göre, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Benden sonra şu Ebu Ömer'e uyunuz. Ammar'ın irşadıyla irşad olunuz, doğru yolu bulunuz. İbni Ümmi Abd'in vefa duygusuna yapışınız. 17. Sorgusuz, sualsiz cennete girecekler. İmran oğlu Husayn'ın rivayet ettiğine göre Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Benim ümmetimden yetmiş bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girer. Bunlar o kimselerdir ki bedenlerine dövme yaptırmazlar. Sahip olmadıkları meziyet ve faziletleri kendilerinde varmış gibi göstermezler. Başkalarını gizlice dinlemezler, gözetlemezler. Herhangi bir şeyi uğursuzluk saymazlar. Yalnız ve ancak Allah'a tevekkül ederler. 18. İlahi terbiye Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi de ne güzel etti. 19. Her ay tutulacak oruç miktarı Allah ondan razı olsun. Abdullah İbni Amr anlatır. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evime gelmişti. Bu esnada bana hitaben dedi ki Ya Abdullah bin Amr öğrendiğime göre sen bütün geceleri namazla gündüzleri de oruçla musun Doğru mu? Ben evet dedim. Öyle yapıyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Senin her ayda üç gün oruç tutman kafiidir. İyi ameller bire onla mükafatlandırılırlar. Böylece bütün seneyi oruçlu geçirmiş olursun. 20. Nafile namaz Allah ondan razı olsun. Ümmü Habibe'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Kim ki farzların haricinde, nafile olarak, her gün on iki rekat namaz kılarsa, Allah onun için, cennette bir ev yapar. 21. Bazı amellerin getirdiği neticeler. İbni Hakim'in babasından, onun da ceddinden rivayet ettiğine göre, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdular. Yapılan iyi ameller ve iyi işler, kişiyi kötü mahallerden korur. Hiç şüphe yok ki, gizlice verilen sadaka, Rabbin gasabını yatıştırır. Sıla-i rahim, ömrü bereketlendirir, fakirliği giderir. 22. Haset, buz, tecessüs, kardeşlik. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Birbirinizi haset etmeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinizin kusurlarını araştırmayınız. Şanı yüce olan Allah'ın emrettiği şekilde kardeşler olunuz. 23. En hayırlı mü'min Allah onlardan razı olsun. Affanoğlu Osman'ın rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenip öğretendir. 24. Kimi için seveceğiz? Allah onlardan razı olsun. Abdullah bin Abbas'ın rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Allah'ı üzerinizdeki nimetleri için seviniz. Beni Allah sevgisi için seviniz. Ehli beytimi de ben sevdiğim için seviniz. 25. Helal kazançtan verilen sadaka Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Kim ki helal kazancından, sırf Allah rızası için, bir hurma miktarı tasadduk ederse, hiç şüphe yok ki Allah, onu kemale makbuliyette kabul buyurur, ve sahibi hesabına bereketlendirir, çoğaltır. Tıpkı sizin birinizin, hayvanının yavrusunu besleyip, bir müddet sonra onun, Büyük hayvanlar seviyesine gelmesi gibi. 26. Ramazan ve Şevval Oruçları Eyyub oğlu Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim ki Ramazan orucunu tutar, peşinden altı oruçta, şevvalden ona eklerse, senelik oruç tutmuş gibi olur. 27. Kimlerle beraberiz? Allah onlardan razı olsun. Ebu Vailin Abdullah'tan, onun da peygamberimizden rivayet ettiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Kişi sevdiğiyle beraberdir. 28. Hoş olmayan keyfiyetler. Musab oğlu Sa'd, babasından naklen peygamber, Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah'a sığındığı keyfiyetlerden siz de Allah'a sığınınız diyerek Resul Aleyhisselam'dan şu hadisi rivayet etti. Allah'ım korkaklıktan sana sığınırım, cimrilikten sana sığınırım, başkalarına yük olacak derecede ihtiyarlamaktan sana sığınırım, dünya musibetinden sana sığınırım, kabir azabından sana sığınırım. 29. Kelime-i Tevhid Allah ondan razı olsun. Müminlerin emiri Ali-ül Mürteza'nın rivayet ettiğine göre Resullerin efendisi, mahlukatın en şereflisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cebrail aleyhisselamın bana bildirdiğine göre şanı mübarek ve yüce olan Allah Şöyle buyurdu, La ilahe illallah benim kalemdir. Kim ki onu diliyle söyler ve kalbiyle de tasdik ederse benim kaleme girmiş olur. Kim de benim kaleme girerse asabımdan emin olur. 30. Cuma günü gusül Allah onlardan razı olsun. İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden biri cumaya yetişirse o gün namaza gitmeden önce yıkansın. 31. Şükür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok namaz kılarlardı. Bir defasında ashabtan muire şöyle demişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çok namaz kıldı ki Ayakları şişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dendi. Allah sizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarınızı affetmedi mi? Kendinizi neden bu kadar sıkıntıya sokuyorsunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu cevabı verdi. Şükreden bir kul olmayayım mı? 32. Sıla-i Rahim Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sıla-i Rahim, Rahman'dan bir bağdır. Ondan uzanmış bir daldır. Şanı yüce olan Allah, Sıla-i Rahim yapan kişiye hitaben buyurur ki, Kim ki akrabalık bağlarını koparmaz, onlara iyiliklerde bulunursa, ben de o kişiye ihsanda bulunurum. Kim de akrabalık bağlarını koparır ve onlara iyiliklerde bulunmazsa ben de onunla bağları koparırım. 33. Recep'in ilk günü yapılacak dua. Allah onlardan razı olsun. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiği zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek eyle. Bize Recep ve Şaban'da hayırlar ver ve bizi Ramazan'a kavuştur. 34. Çocuğa Muhammed adının verilmesi Ebu Ümame Bahili'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim ki bir çocuğu olur da teberrüken ona Muhammed adını verirse, o ve evladı cennetlik olur. 35. Başkalarına hadis nakletmek Allah onlardan razı olsun. İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim ki, sırf bir sünnetin devam etmesi veya bir bidadi'n ortadan kaldırılması maksadıyla benim ümmetime bir hadis naklederse o kişi cennetliktir. 36 Namazda hamd. Allah onlardan razı olsun. Alkamen'in Abdullah'tan naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semiyallahülimen hamideh dediği zaman peşinden. Rabbena ve lekel hamd derdi. 37. Cennete ne zaman girebiliriz? Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız. Can kulağıyla dinleyiniz. Size öyle bir şey bildireyim ki, onu işlediğiniz takdirde birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayınız. Birbirinizden salim olunuz. Herhangi bir suretle biriniz diğerinizden zarar görmesin. 38. Sıla-i Rahim'in ehemmiyeti. Allah ondan ve bütün diğerlerinden razı olsun. Mü'minlerin emiri Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlattı. Ben Miraç gecesi göklere çıkarıldığım zaman bir karabet, yakınlık, akrabalık gördüm. Bu karabet aşta asılıydı ve kendisiyle bağları koparıp alakayı kesmiş bulunan bir diğer karabeti Rabbine şikayet ediyordu. Ona hitaben dedim ki, seninle bağları koparıp, alakayı kesen o karabetle, aranızda kaç nesil, kaç köpek var? Bana cevaben dedi ki, kırk nesil var. 39. Evladın ebeveynine bakışı Allah ondan razı olsun. Müminlerin emiri, Ali-ül Mürteza'nın rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Evladın ebeveynine bakışı ibadettir. 40. Namazda yanılan imamı ikaz. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Namaz esnasında yanılan imamı Erkekler Sübhanallah diyerek kadınlar da el çırparak ikas ederler. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun al ve ashabının üzerine olsun. Aziz ve celil olan Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bu eşsiz eseri de Ücretsiz bir sesli kitap olarak sizlerin istifadesine sunabilmeyi bize nasip etti. Rabbimiz layıkıyla istifade edebilmeyi, cümlemse keremiyle ihsan buyursun. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak Allah Teala iledir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tan. Aziz ve celil olan Allah, Ahmet Er Rufai hazretlerine rahmet eylesin. Ruhu için El-Fatiha me'assalavat.